975. konu, Hazreti Peygamber'in şaka olarak söylediği sözler bile gerçekti. Ey Allah'ın Rasulü, sen bizimle şakalaşıyorsun, dediler. Hazreti Peygamber, ben şakada dahi haktan başkasını söylemiyorum, dedi.